Rabb-i Şrahli Sadri Bugün Bu derslerde ilk göreceğimiz ayet kerime üzerinde durmakta olduğumuz mübarek sureye adını veren pek mübarek, pek anlamlı ve muhtevası itibariyle Kur'an-ı Kerim'de adeta benzeri olmayan bir ayet-i kerimedir. İlim adamları bu ayet-i kerimeyi anlamlandırmakta, tefsir etmekte oldukça ...ifade yerindeyse yorulmuşlar, ter dökmüşler, uğraşmışlar. Biz de elimizden geldiği kadar onların bu husustaki mütalaalarını ...mümkün mertebe özlü bir şekilde arz etmeye çalışacağız. Tabi ayet-i kerimenin lafzi manası... İfade ise sadece ayetin tercümesi gibi bir şeydir. Sırf yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını bilmek bazen birinci şart olmakla birlikte yeterli olmaz. Konuyla alakalı Arap dilinin diğer inceliklerini bilmek ve kısacası bu Kur'an-ı Kerim'in dolayısıyla dinin muhtevasını da etraflı bir şekilde bilmek gerekir. Bu bilgi de yetmez. Bu bilginin hangi kısmının veya bölümün hangi ayet-i kerime ile alakalı ve irtibatlı olduğunu Cenab-ı Allah'ın verdiği feraset ile tespit edebilmek kabiliyetinin kudretinin de kişide bulunması gerekir. İşte bu ayet-i kerime, bu ve benzeri hususlara ihtiyacın oldukça bariz olduğunu gösteren ayetlerden birisidir. Ayetin ilk cümlesi, Allahu u nur-u semâvâti vel-ard şeklindedir. Yani Allah göklerin ve yerin nurudur. Elbette ki burada hiç kimsenin hatırına göklerde ve yerde nur namına gördüğümüz ne varsa hepsi Allah'tır gibi bir mana gelmez. Gelmemesi de gerekir. Çünkü böyle bir anlayış Cenab-ı Allah'a dair sahip olmamız gereken nezih akideyle ile inançla bağdaşmaz. Aydınlık anlamındaki nur esas itibariyle bir maddedir, bir cisimdir. Efendim ışığın tarifi eğer hafızam beni yanılmıyorsa, çünkü bazen lise dönemlerinde öğrenmiş olduğumuz ufak tefek bilgi kırıntılarıyla konuşuyoruz bu gibi hususlarda. Yani ışık denilen şey fotonların birbiriyle muttasıl bize öyle görünmesi yani kesintisiz olarak bir noktadan bir noktaya kadar veya sonsuza kadar devam etmesi. Ama biz bunu <gülüyor> sonsuza kadar takip edemiyoruz. Yani netice itibariyle fotonlar da bir cisimdir. Bir cisimdir, bir maddedir. Her ne kadar elle tutamazsak vesaire bazen hatta tek başlarına mücerred olarak sadece en küçük fotonunu diyelim ki gözümüzle göremesek bile Netice itibariyle bu bir cisimdir. Bu cisim haşa Allah'ın kendisidir bu ayet-i kerimeden hareketle söylememez. Burada söylenmek istenen, anlatılmak istenen şudur. Cenab-ı Allah göklerde ve yerde nur namına ne varsa hepsinin yaratıcısı ve var edicisidir. Peki nur hakikatte nedir? Kur'an-ı Kerim'de mecazi olarak hangi manalarda kullanılmıştır? Nur, kısacası, özet olarak, aydınlık demektir. Aydınlık demektir. Işık farklıdır, nur farklıdır. Işığa Arapça'da dağ denilir, Türkçedeki ziyah kelimesi, ziyah kelimesi oradan geliyor. Nur kelimesi ise, o ziyanın, ışığın yani verdiği aydınlıktır. Verdiği aydınlıktır. Onun için Cenabı ı Allah, هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَا نُورًا diye buyurmaktadır. O Allah, odur ki güneşi bir ziya, ayı da nur yapmıştır. Niçin? Çünkü güneş, ışığın kaynağını teşkilin madde olarak ışık oradan çıkıyor. Fakat ayın kendisinde ayın kendisinde bir ışık kaynağı bir ışık kaynağı yok. Ay kendisine güneşten gelen ışığı yansıtıyor. Bu yönüyle ayak Kur'an-ı Kerim nur demiştir. Demek ki nur burada ışığın kendisi değil ışığın Saçtığı aydınlık, yaptığı aydınlıktır. Bu manada Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'e de nur demiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da nur demiştir. Efendim Kur'an-ı Kerim'in yolu gösterici özelliği hidayettir. Aynı zamanda nurdur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize rehberlik etme, kılavuzluk etme, yol göstericilik etme, sünnetlerini teşrih etme, ve bize İslam şeriatını öğretmesi bir nurdur, bir hidayettir. Kısacası gerek maddi manasıyla gerek manevi veya mecazi manasıyla nurun halıkı ve var edicisi her şeyin halıkı Allah olduğu gibi yine Cenab-ı Allah'tır. Bütün aydınlık kaynakları ifade ise onları var eden ya Allah'tır veyahut da Allah ile alakalıdır. Onun için Allahu nurus semavati vel Allah göklerin ve yerin nurudur diyor. Onları var eden, kullara ihsan eden, kullara bu nurları inam eden nimet olarak veren Allah'tır kısacası. Meselu nuruhi kemishkatin fiha misbah. Onun nurunun misali içinde kandil yanan kandil yuvasına benzer. Mişkiat genelde kandilin daha iyi aydınlatması için içine konulduğu cam fanusa denilir. Cam fanusa denilir. Mesela eskiden lüksler vardı benim Yaşıma yakın olanlar falan hatırlarlar. Karşı, karşı, He. Karşı He. Evet. Lüks lambalar vardı. Efendim, gemici fenerleri vardı. Tamam mı? O gemici fenerler veya petrol lambaları. Hatırlıyorsanız, biliyorsanız bunlar için ayrıca bir cam konuyoruz üzerine. O cam olmasa ifade yerindeyse çıra gibi olurlar. Eskiden bir de Çıra vardı. Çıranın şeyi olmazdı. E, cam olmazdı etrafında yanardı mum gibi veya mum olur. Daha iyi belki birçoğun çırayı da bilmezler. Heh. Mum vardı. Mum, mumun bizzat kendisinin aydınlığı farklıdır. Deneyin isterseniz etrafında şöyle güzel bir cam içerisinde yakın. Vereceği saçacağı aydınlık farklıdır. Biz küçükken elektrikler falan sönerken mümkün mertebe getirirdik küçük bir ayna. Koyardık o aynanın önüne de mumu koyardık. O mumla etrafımız biraz daha aydın olurdu. Daha rahat okuyabiliyorduk, daha rahat çalışabiliyorduk. Şimdi burada da kemişkatun fiha misbah. Onun nuru, onun nuru şöyle diyelim bir fanus içerisindeki içinde kandil bulunan bir fanusa benzer. İçinde kandil yanan bir fanusa benzer. O fanus o şekilde. Ama devam ediyor. Daha fazlası da var. El misbahu fî zücece. O kandil de sırçadan, sırçadan bir yuva içerisindedir. Sırçadan camdan yapılmış, kristalden yapılmış bir yuva içerisindedir. Benzetmenin geri kalanını getirmeden önce Buradaki mesela ü onun nurunun misali de geçen o kimdir? İslam alimleri, müfessirler, bunun Resulullah Aleyhisselam Vesselam olduğunu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hidayetin insanlığı aydınlattığını söylemektedirler. Ancak Kur'an-ı Kerim'de az önce bahsettiğim gibi nur olduğu için, Allahu alem buradaki zamirin Kur'an-ı Kerim'e ait olması daha uygun görünüyor. Ve esasen Resulullah'ın aydınlatıcı oluşu da değil mi? siraj ve kandil ve siracun munira. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahedan wa mubashshiran wa nadira ve da'iyan ila Allah bi iznihi ve siracun munira. Meseniyi aydınlık saçan bir kandil olarak gönderdi. Doğru. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aydınlığını nereden aldı? Kur'an'la edindi. Risaletle Risaletin en büyük semeresine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletin en büyük semeresine Kur'an-ı Kerim'dir. O halde Allahu Alem buradaki onun nurunun misali buyruğunda geçen onun nuru Kur'an-ı Kerim'e raci olması Kur'an-ı Kerim'in mevzubahis olması daha uygun görülüyor. İşte onun nuru içinde kandil bulunan bir kandil yuvası gibidir. O kandil bir cam fanus içerisindedir. El misbahu fi zücage devam ediyor. El zücage tu ke enneha kevkebun durri O cam da adeta bembeyaz bir inciyi andıran bir yıldız gibidir. Yıldız ve inci. Şimdi, yani demek istiyor ki, bazı aydınlıklar vardır, gözlerinizi açamazsınız, bakamazsınız. O aydınlıktan istifade etmek mümkün değil. Veyahut da bakmadan istifade edersiniz. Güneşin ışığı gibi, aydınlığı gibi. Ama bazı aydınlıklar vardır. Hem bakarsınız hoşunuza gider. Hem de işinize yarar. Önünüzü aydınlatır. İşinizi görürsünüz vesaire. Şimdi o inciyi andıran bir yıldız gibidir benzetmesi bu nurun, bu ışığın bizi rahatsız edici olmadığına da temas ediyor. Kur'an'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aydınlatıcılığı insana haşa rahatsızlık değil, rahat huzur ve sükun verir. Mutluluk verir. Onların açmazlarını problemlerini çözer. Sıkıntılardan kurtulmalarına yardımcı olur. Bu yıldıza benzetilen bu kandil sanki diyor Min şeceratin zeytûnetin. Zeytin bir ağacından, bir zeytin ağacından yağı getirilmiş ve yakılmış kandile benzer. Diyor. Kandil, yağdan kandilde yağ yakılıyor ya. Yani. Şimdilerde tabii biz kandili kim hatırlattı? Tümse hatırlamaz. Ben dahil görmedim yani. Ee, ama örneğini görebilirsiniz eski camilerimizde. Dikkat ederseniz büyük büyük avizeler var. Gerçi çoğunda da maalesef orijinalleri çalınmış. Ya bir yerlere gitmiş ne, gitmiş ne olmuşsa ben de bilmiyorum. Ama onlar öyle mükemmel camla yapılırdı ki o camın içerisine o cam yuvaların içerisine dikkat ederseniz şöyle bir hokka gibidir. Onun içerisine konan zeytinyağı ile birlikte o özel zeytinyağı ile birlikte fitilin yanması ile beraber o cam da ısıdan vesaireden de bir şekilde etkilenmeyen bir cam. Kaliteli, güzel, özel olarak imal edilmiş camlardı. O ayrı bir konu. Burada tabi ayet kerime zeytin ağacına dikkat çekiyor. Zeytin yağına dikkat çekiyor. Zeytinciliğin güzel olması için adeta teknik öğretiliyor teknik yönetiliyor. Ve en önemlisi Müslümanlar ülkenizi, diyarınızı ağaçsız bırakmayın diyor aslında. Böyledir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Buradan ilham alarak söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kimin elinde dikebileceği bir hurma fidanı varsa ve kıyamet kopmadan önce onu dikebileceğini düşünüyorsa diksin diyor. E kıyamet kopmadan önce diktik. Diktik. Kıyamet kopacak, yemiş veremez ki. Yetişemez ki bu ağaç. Kıyamet biraz sonra kopacak, emarelerini gördün. Ama dikebileceksen dik Riktir. Şu hayattan bezmişlik Müslümanları nereden yakaladı, ne zaman yakaladı o ayrı bir konu. Fakat Müslumanda eğer bir kimse de benim inancım odur. Bir kimse de dünyada yaşama şevk ve arzusu yoksa o insan ahiretten de ümit etmez. Ümitlemez. Ne için? Bakın Cenab-ı Allah ne diyor? İki ayet-i kerime hatırlatacağım. Bir, Ve en leyse lil insani illa mes'a. İnsan için çalışıp çabaladığından, say gayretinden başkası yoktur. say koşuşturmak demek aslında ha? İnsan için koşuşturduğundan başkası yoktur. İki, hepimizin bildiği Elem-Leşrah suresinin sondan bir önceki ayetine fakat eğer boşaldın, sen sap. Bir işi bitirdiğin zaman derhal yorulacak, seni yoracak ikinci bir işe gir. İkinci bir işe başla. Bu iki ayet ile amel edebilirsek ayağa kalkabilir. Bu ayet-i kerimeyi, iki ayet-i kerimeyi ve benzerlerini hakkıyla anlarsak ayağa kalkarız. Bu ayet-i kerimeler bizlere dünyaya tapın demiyor. Dünyayı kazanmak için ve dünyayla tatmin olmanız için dünyaya sarılın demiyor. Ayet-i kerimeler dünyada her ne yaparsanız Allah için, dininiz için, ümmetiniz için yapın diyor. Ahirette de ecrini görürsünüz diyor. Ve ensel insani illa ma devamında ve en sa'yehu sevfir. Elm neşrah daki fayza faragta hemen sonra ne geliyor ve ila rabbike Bütün rahbetin, bütün arzuların, bütün beklentilerin, bütün isteklerin, bütün taleplerin Çalışmalarından gözeteceğin her bir maksat Rabbine yönelik olsun. Bu ümmeti bu sıkıntılı halden kurtulmak için çalışmak kadar Allah nezdinde makbul olacak bir çalışma yoktur. Bu ümmeti zayıflatacak, bu ümmeti bölecek, bu ümmeti parçalayacak, bu ümmeti başkalarına el açacak hale düşürecek. Bu ümmeti başkalarının istilalarına, gazalarına, bombardımanlarına maruz bırakacak şekilde zayıf düşürmek ve zayıflığının devam etmesinde katkı sahibi olmak bu dine bu ümmete yapılabilecek en büyük ihalettir. Aziz kardeşim bak ben açık ve net söylüyorum. Eğer imkanın varsa On rekat namaz kılacak yerde. iki rekat namaz kılacak yerde. Hacca gidecek yerde. Şunu yapacak yerde, bunu yapacak yerde, Faraza. Ümmetin şu her türlü istilasını geriletecek. Geriletecek. Bir dirhemlik bir katkı yapabileceksen. O namazı kılmadığın takdirde. Nafile namazdan, nafile, infaktan, nafile hacdan bahsediyor. Farzlardan bahsetmiyor. Tamam mı? Onun yerine ümmetin ifade erindeyse küfre ve küffara bağımsızlığını kar küffara karşı bağımsızlığını daha güçlendirecek. Onlara ihtiyacını muhtaçlığını daha da azaltacak ve buna benzer Müslümanı ümmeti güçlendirecek en ufak bir iş yapabiliyorsan kılabileceğin yüzlerce rekat namazdan nafile namazdan daha makbuldur, daha hayırlı. Çünkü kılacağın on rekattı namazın sevabı on rekat namaz kadardır. Fakat ümmete sağlayacağın her bir menfaatin ümmete faydası kadar sevabı olacaktır. Bu da sadaka-i cariye hükmündedir. Bunun ne kadar olacağını da Allah'tan başka kimse bilemez. Bunun aksi de böyledir. Ümmete faydalı olabilecekken olmayıp zararlı olmak da o kadar büyük bir vebaldir. Biz eğer bu ve benzeri işaret ettiğim ayet-i kerimelerle amel etseydik daha başından beri şu anda sömürülen, ezilen, talan edilen, cahil bırakılan, geri bıraktırılan, ensesine vurulup vurulup durulan, hatta ekmeği elinden alınan, yeraltı yerüstü zenginlikleri sömürülen, perperişan edilen, şehirleri talan edilen, namusları talan edilen bir şamar olanı haline dönen bir ümmet olmaz. Bunun ızdırabını hisseden bir insanın ümmet için çırpılacağı yapabileceği bir şeyleri varsa Nafile ibadetlerle, bakın uç örnek vermiyorum, işin hakikatini söylüyorum. Nafile ibadetlerle uğraşması caiz değildir. Bu ümmet, başka ümmetlerin hizmetkarı olmak için, başka ümmetlerin sömürüsüne maruz kalmak için, başka ümmetlerin yurtlarını, diyarlarını tahrip etmek için yeryüzüne çıkartılmış bir ümmet değildir. Bu ümmet, bütün beşeriyete karşı şahitlik etmek üzere yaratılmış, var edilmiş hayırlı bir ümmettir. Kur'an böyle söylüyor. Neyimizle beşeriyetin hakkında şahitlik edeceğiz? Ne diyeceğiz? Ya Rabbi, beşeriyet bizleri dört bir yandan işgal etti, istila etti, tokatladı, vurdu, bizi sömürdü, şunu etti, bunu etti. E, Cenab-ı Allah demez mi ki ben size böyle olun mu dedim? Diyecek, demeyecek miyim? Ben size zayıf durun mu dedim? Yoksa size onlara karşı Allah'ın düşmanlarını korkutacak, kendi düşmanlarınızı korkutacak kadar güç hazırlayın. Demedim mi? Belki sizlere de gelmiştir. Efendim işte saat üçte <gülüyor> Halep için dua zinciri oluşturduk oluşturma demiyorum. Çaresizlerin yapacağı son iştir bu belki. Fakat Halep düşene kadar biz neleri düşürmedik? Semerkandımız düştü. Gırnatamız düştü. Bağdatımız düştü. Efendim her illerimiz tek tek medeniyet merkezlerimiz Şamımız düştü, Şu düştü, bu düştü. Halep son düşen şehrimizdir. İnşallah son düşen şehir olur. Bundan sonra geri kalan şehirleri kurtarma zamanı gelecektir. Fakat bizler Rin acısını, bizler bu düşen şehirlerimizin hepsinin acısını, ızdırabını mümin olarak Kanıyan yaralarını ayrı ayrı içimizde hissetmen zorundayız. Kurtubamız düştü, Gırnatamız düştü, Efendim, Semerkandımız düştü, Buharamız düştü, şu düştü, bu düştü, Bağdatımız düştü, Şamımız düştü, Halepimiz düştü. Yarın öbür gün eğer, Diyarbakir'in, Bursa'nın, değil mi? İstanbul'un ve başka yerlerin düşmesini istemiyorsak, Küçüğümüzle büyüğümüzle dünya peşinde değil bu dini ve bu ümmeti yükseltmek ve yüceltmek için gecemizi gündüzümüze katarak herkes alanı ama neyse o alanında olabildiği kadar en ileri çapta çalışmak ve gayret göstermek zorunda. İslam alimlerini okuyoruz, hayatlarını okuyacak olursak. Bilmem kim, el-mıssisi mesela. Nereli bu? Misisli. Mıssisi, misisli. Misis Missis neresi? Adana. Ne yapmış bu adam? Şu kadar hadis bilen bir adam, farasa. Bilmem kim, el-abidi. Ne yapmış bu adam? Usulü fıkıha, kelema, şuna buna dair dünya kadar eser ya. Yazmış. Bilmem kim, el-Kostantini, el el, el bu hiç şey değil. Biz, medeniyetimizle bu şehirler ve medeniyetimiz iç içe girmiştir. Bu şehirler ve dinimiz, akidemiz iç içe girmiştir. Bu şehirleri biz yolda bulmadık. Bu şehirler hepsi taşıyla toprağıyla hem şehitlerimizin kanıyla hem alimlerimizin mürekkebiyle yoğrulmuş şehirlerdir. Her bir şehrin her bir taşı her bir toprak zerresi bizim için çok kıymetlidir. Onun için kaybettiğimiz her bir şehir. Kırılan her bir şehir bizim boynumuza yeni bir mesuliyet halkasıdır. Kurtaracağımız şehirler arasına o da girdi demektir. Hiçbir elden kaçırdığımız hiçbir şehri elimizden çıkmış hiçbir şehri gündemimizden ila nihaya çıkartamayız. Mutlaka bir gün gelecek, ona da sıra gelecek. O da kurtarılacaktır ve orası da tekrar İslam'ın hakimiyetinin altına girecektir. Bu idealle yaşamayan bir Müslüman imanını sorgulasın. Bu iman ile, bu dava ile, bu hedef ile neslini yetiştiremeyen geleceğinden hiçbir zaman emin olmasın. Evet, bu topraklar dediğim gibi bizim inancımızla, akidemizle yoğrulmuş topraklardır. Onun için bunlar bizim için toprak değildir sadece. Bizim için sadece bir iskelet şehir değildirler. Yani betonuyla, saraylarıyla, bilmem neleriyle, binalarıyla vesaireleriyle değildir. O şehirleri şehir yapan bizim tarihimizdir. Bizim medeniyetimizdir. O şehirleri bizlere ebediyen ait kılan bu tarih ve bu medeniyettir. Bu medeniyet, Halep tarihte en son oynadığı en önemli rolü Haçlılardan Kudüs'ün kurtarılması için birinci üs olmasıdır. Selahaddin Eyyubi, ondan önce imad din zengi din zengin, Haleb'i Kudüs'ü kurtarmak için hareket noktası olarak seçmişlerdi. Küffarın şu anda Haleb üzerinde bu kadar çullanmasının sebebi de budur. Budur. Bir zamanlar Haçlı imparatorluğunun 90 yıl 100 yıla yakın Yaşadı Bu imparatorluğun veya kontluğun daha doğrusu imparatorluk değildi Gece konduk şimdiki İsrail gibi Geldi kondu Ve zulmetti ve gitti Şu andaki Zalim ülkelerin ve yönetimlerin Hepsi de geldi gitti ve gidecekler Gidecekler Bu başka yolu yok bu tarihi bir zorunluluktur. Tarihi bir zorunluluktur. İslam'ın bayrağı tarihte dalgalandığı en uç noktaya kadar bir daha dalgalanacaktır. Ve biz kendimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, elimizin, dilimizin ulaştığı herkesi bu hedeflere sahip olarak yetiştirmeli, bu ideallere sahip olarak yetiştirmeli ve çocuklarımızın, evlatlarımızın, yeni neslimizin bu ideale göre, bu ideale göre, bu davaya göre kendilerini donatmaları lazım. Onlara bu konuda elimizden geldiği kadar yardımcı olmamız lazım. Rehberlik etmemiz lazım. Şunun bunun borazanı olmayı bırakalım. Evvela İslam'ın ve Müslüman'ın en büyük özelliği kayıtsız ve şartsız bağımsızlıktır. Hürriyetidir. Bağımsızlık ve hürriyetten kastımız da ilk aşamada sadece ve sadece Cenab-ı Allah'ın halikiyetine, uluhiyetine, rububiyetine kayıtsız ve şartsız imandır. Özgürlüğümüzün temeli bu akidemizdir. Allah'a iman eden la ilahe illallah diyen bir kimse Allah'tan başkasından Allah'ın emirlerine ve hükümlerine aykırı buyruk almaz. Buyruk almadığı gibi Allah'ın emir ve hükümlerine aykırı kendisine dayatılan uluslararası olsun yerel olsun hiçbir politikayı ve hiçbir oldu bittiği de kabul etmez. Ha, şu anda belki gücümüz bütün İslam diyarını kurtarmaya yeterli değildir. Ama güçsüzlüğümüz bizim inancımızın gereği olan, akidemizin gereği olan tekrar İslam yurdunun tamamını Allah'ın hakimiyeti altında özgürlüğe kavuşturmak ideal ve davasına mani teşkil etmez. Biz bu dava ile ayakta durabiliriz. Dediğim gibi benim davam yalnız Halep değildir. Halep benim kilometre taşlarımdan sadece bir kilometre taşıdır. Halep kadar, evet yarası daha eskidir. Bosna'da beni yaralıyor. Kurtuba'da beni yaralıyor. Semerkant'ta beni yaralıyor. Buhara'da beni yaralıyor. Bağdat'ta beni yaralıyor. da beni yaralıyor. Afrika'nın ortasında sömürülen kardeşlerim de beni yaralıyor. Kahire'nin bu vaziyeti de beni yaralıyor. Trablusgarbın vaziyeti de beni yaralıyor. Kudüs, bambaşka bir yara zaten. Allah için ümmetinin ve ülkesinin topraklarının, İslam topraklarının ızdırabını içinde yaşamayan, hissetmeyen ve bu ızdırapla hayata geleceğine umutla dört elle sarılmayan bir Müslüman her zaman için kendi davasını, imanını, yüreğini kalbini sorgulasın kardeşlerim. Ben olmazsam oğlum, oğlum olmazsa torunum, torunum olmazsa onun oğlu. Er veya geç İslam toprakları ebediyen küffarın kontrolünde ve hakimiyeti altında, himayesinde kalmayacaktır. allah Teala yeryüzüne salih kullarını mirasçı kılacağını vaat etmektedir. O halde tekrar yeryüzüne mirasçı olmak için salih olmanın yollarını arayacağız. Ama biz salih denildiği zaman ne olur? Sadece efendim helalla riayet eden, haram yemeyen, emirleri yerine getiren, yasaklara riayet eden çok sınırlı manasıyla anlamayalım. Cenab-ı Allah'ın verdiği emirleri elbette salih demek bu demektir ama biz bunları daraltıyoruz. Salih demek yeryüzüne hakim olmaya, egemen olmaya salih ve elverişli demek senin bu hakimiyeti sağlayabilecek, kuracak ve koruyacak kadar güçlü olman demektir. Bu gücün ve kuvvetin yoksa nasıl olacak? Yoksa elhamdülillah şu anda ümmet arasında dar manasıyla kimseye zararı olmuyor, pek faydası da olmayan maalesef. Ha? Namazında, orucunda, niyazında salih insanlarımız az değildir. Elhamdülillah ki bu kadarı da var. O ayrı bir şey. Fakat demek ki bu salah bizden istenen ve hedefe götürecek, taşıyacak olan salih oluş bundan ibaret değildir. Bu onun bir parçasıdır, hepsi değildir. Bir bölümüdür, hepsi değildir. İşte Cenab-ı Allah bakın, zeytin ağacından geldik. Zeytin ağacının Kur'an-ı Kerim oraya varıncaya kadar bize işaretlerde bulunuyor. La şarkiyye ve la garbiyye. Bu ağacın doğuya da nispeti yok, batıya da nispeti yok. Zeytincilik şey içerisinde anlamış olan müfessirler bazıları veya onunla alakalı olarak derler ki kimi zeytin ağaçları kimi bölgelerde eğer Sabahın doğudan gelen ışığını alıyorlarsa ona şerkiye denilir. Doğuya nispet. Eğer akşam öğleden sonraki ışığı alıyorsa ona garbiye denilir. Fakat eğer o zeytin ağacının önünde sabah ve akşam yani sabahleyin ve öğleden sonraki güneşi görmesine engel teşkil edecek yükseklikler, engebeler vesaireler yoksa o ağaçlar sabah akşam güneşleri alırlar ve o ağaçların zeytinleri, yağları vesaireleri en güzel ağaçlardır. Cenab-ı Allah burada ifade ise ayet-i de anlatmak istediği muhteva içerisinde bize bir de ifade yerindeyse tarımcılık öğretiyor. ha. Onun için Kur'an-ı Kerim'i ne kadar güzel, ne kadar uzun boylu dikkatle, şümulüyle anlayabilirsek bu kitaptan biz o kadar çok istifade ederiz. يَكَادُ زَيْتُهَا يُض۪يْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ Öyle bir ağacın yağı, zeytinyağı, neredeyse ateş dahi ona değmeden aydınlık saçacaktır. Saf ve berrak zeytinyağı çıkıyor. نُرٌ عَلَى نُور Nur üstüne nur. Yani Cenab-ı Allah adeta bununla şöyle diyor. Ey Müslümanlar, ey bu kitabın müminleri, bu kitabın müminleri, sizler sadece nurlardan bir nur ile yetinmeyin. Yolunuzu aydınlatacak, hedefinize varmanız ve yürümeniz için işinize yarayacak her bir nurdan sonuna kadar istifade edin. İstifade edin. Herkes, ne olur? Kendi alanında bir de kardeşim ben bu mesleğimle, bu alanımla, bu bilgimle, bu tahsilimle bir de ümmet için ne yapabilirim, ne katabilirim diye düşünmelidir. diye düşünmeli. Bunun için insanımızın en az mesleği kadar da dinini bilmesi gerektiğine inanıyorum. Her birimiz mesleğimiz ne olursa olsun, mesleğimizin inceliklerini bildiğimiz kadar dinimizin inceliklerini <gülüyor> <gülüyor> ve bilhassa mesleğimizle alakalı dinimizde ne varsa onu bilmemiz icap ediyor bilmemiz icap ediyor ne olursa olsun alanımız mesleğimiz bu, bu budur kardeşim diyor ki Cenab-ı Allah Evvelen yara ila et tayr <gülüyor> fawqahum saffat wa yatabiddu Ma yumsikun illa arrahman inil kafiruna illa fi wuhud Mu'minler bu ayeti iyice anladıkları ve mesajını iyice anlattıkları zaman biz de uçabiliriz ve uçalım diye düşündüler ve bunun çarelerini aradılar Ne diyor ayet-i kerime mealen hepiniz biliyorsunuz ama hatırlatayım. Onlar üstlerinde saf saf olmuş kuşlara bakmazlar. Kimi zaman kanatlarını açar süzülürler. Kimi zaman kanatlarını kaparlar. Onları gökte ancak Rahman olan Allah tutmaktadır. Yani Allah'ın yaratmış olduğu Yasalara göre onlar havada duruyorlar. Yoksa ilahi kanun gereği, yer çekimi kanunu gereğince her bir ağırlık yavaş veya hızlı. Ağırlığına, özgür ağırlığına göre ne yapar? Yere düşer. Ama kuşlar uçuyor ve iniyorlar. Buna niye dikkat etmiyorsunuz diyor Cenab-ı Allah. Niye dikkat etmiyorlar diyor. Ümmet bir zamanlar bu ayet-i kerimedeki mesajı anlamış ve almıştı. Bir zaman geldi, biz bu mesajı bıraktık dediler. Unuttular veya onlara unutturuldu. Ne olduysa artık o ayrı bir şey. Arkasından başkaları buldu bunu. Balonu buldular, zeplini buldular, bilmem neyi buldular, uçağı buldular. Onlar icat ettiler, biz tükettik. Onlar icat etti, biz tükettik. Onlar icat etti, biz tükettik. Şimdi, elbisemiz, yemeğimiz, bilmem neyimiz, neredeyse, her şeyimizi tüketiyoruz. Her şeyimiz onlar. üretiyor, biz tüketiyoruz. Üretiyoruz, biz tüketiyoruz. Üretmeyip tüketen, esir olmaya mahkumdur. Bunun başka yolu yok. Bu budur. O halde, İnsanlık hayatımızda günlük hayatımızda muhtaç olduğumuz her şey elimizin altında Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu her türlü kaynağı bilgi fikri kabiliyeti yer altında yer üstündeki zenginlikleri ve en önemlisi Allahü Teala'nın bizlere verdiği şu beyin zenginliği diyelim servetini kendimiz kontrol etmeli kendimiz sahip olmalı. Ve kendi ümmetimiz lehine bunu kullanmasını bilmeliyiz. Yoksa olmaz. Günümüzdeki olur. Günümüzdeki olur. Bu budur. Şu anda dünya ifade yerindeyse tüketenler ve sömürülenler tüketenler ve sömürülenler aynıdır. İstendiği gibi kafalarına vurulup ezilenler, üretenler ve sömürenler olmak üzere iki kısımdır. Biz ümmet olarak tüketmek, sömürülmek ve istendiği zaman kafasına vurulup ekmeği alınmak için yaratılmadık. Aksine bizim dışımızdakiler dahi olsa, birileri birilerini sömürüyorsa... O sömürüye dahi engel olmak bizim vazifemizdir. Ben varken bu dünyada Muhammed ümmeti varken bu dünyada hiç kimse sömürülemeyecektir. Sömürülmemelidir. Eğer varsa o zaman Muhammed ümmeti üzerine düşeni yapmıyor demektir. Veya yapabilecek seviyede değildir demektir. Çünkü Ömer radıyallahu anh ne diyor? Akif'in şiirleştirdiği gibi kenarı diclede bir kurt kabarsa bir koyunu korkarım adli ilahi yarın Ömer'den sorar. Müslüman'ın sorumluluk duygusu bu kadar engindir. Evet. Farza Afrika'nın ortasında bizimle hiç alakası da yok. Mesela. Birileri sömürülüyorsa birileri de sömürüyorsa biz o sömürülenin yanında sömürenin karşısında olmak zorundayız. Böyle olmak zorunda olduğumuz için bütün dünya bize karşı. İslam ümmetine Müslümanlara karşı. Çünkü onlar biliyorlar ki şu dünyadaki sömürü çarkına ancak Müslümanlar bozar. Hiç olmasa başkalarının bizi gördüğü gibi olalım kardeşler. Başkaları bizim çarklarını bozacağımızdan korkuyorlar. Biz onlara yok korkmayın bizden size zarar gelmez mi diyeceğiz ya. Yani. Bize yakışır mı bu? Biz adaleti bu dünyaya taşımazsak, biz adaleti bu insanlığa göstermezsek, örneklerini ortaya koymazsak, zulmü ortadan kaldırmazsak, bunu bizden başka kim yapacak? 300 yıldır bu ümmet, dünya, Dengesinden çekildi. Dünyanın çivisini çıkardı bu zalim zalimler. Bu emperyalizm. Haçlı dünyası, siyonizmler, siyonistler ve inkarcılar, ineğe tapıcılar ne kadar kafir varsa dünyanın çivisini çıkardı. Tekrar her şeyin yerli yerince oturmasından biz sorumluyuz. Bunun için çalışmak gibi, uğraşmak gibi biz vazifemiz vardır. Rabbim bu büyük vazifede, bu büyük ümmete kolaylıklar versin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerimeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nurun ala nur. Nur üstüne nurdur. Yahdillâhu linûrihi men yeşâ. Allah dilediği kimseleri nuruna iletir, hidayetini verir. allah Teala'nın tabi dediğimiz gibi nuru, nuru, İnsanlar için biz insanlar için birkaç şekilde tecelli eder. Bir, kainattaki aydınlık; iki, Kur'an-ı Kerim; üç, Rasulullah Vesselam efendimizin kendisi. Bunların biri, biri evetim bütün insanlar için ortak ve ister istemez yararlanılacak nurlardır. Nimettir. Şükretmeyi gerektiriyor elbette. Hem de büyük nimetler. Diğeri ise insanın kendi iradesiyle kendilerinden yararlanabileceği nurlardır. Yani Muhammed Aleyhisselatü Selam'ın nuru ile Kur'an-ı Kerim'in nurundan ancak iradesini o doğrultuda kullanan müminler istifade eder. Ancak onlar hidayet bulmuş olurlar. O nurlarla. Şimdi ayeti kerimede gelecek olan cümle çok dikkat çekici. Ve yazrım Allahu almâla Allah insanlara bu şekilde misaller verir. Misalleri insanlara verir. Allah insanlara misaller verir. Bu misal. Kur'an-ı Kerim'de Misaller, örneklendirmeler pek çoktur. Ve bu misalleri anlamlandırmak, bu misallerin verdikleri mesajları bulup ortaya çıkarmak tefsirde Kur'an ilimlerinden bir ilimdir. Bu konuda İslam alimleri, müfessirler, edebiyatçılar yani belagat alimleri özel olarak uzun uzun durmuşlardır. misalin, verilen misalin en mükemmel şekilde anlaşılabilmesi için o misaldeki her bir inceliğin, her bir örneklendirmenin neye karşılık olduğunu, neye tekabül ettiğini bulup doğru bir şekilde tespit edip anlamayı gerektiriyor. Dolayısıyla burada Allahü Teala'nın verdiği nur misali, zeytin misali Kandil misali, zeytin ağacı misali ve buna benzer diğer bütün bu misallerin tek tek ne işaret ettiklerini ne kadar doğru ve etraflı bir şekilde ortaya koyabilirsek o misallerin verdikleri örnekleri daha doğrusu mesajları o kadar mükemmel bir şekilde anlamış oluruz. Bizler az önce bazılarını çok kısmi, çok özcüz'i bir kısmını Açıklamaya çalıştıysak da hiç şüphesiz bu misallerdeki anlamlar anlamlar çok daha fazladır. İşaret edilen manalar çok daha fazladır. Bunun için de elinizdeki tefsir eserlerine, tefsir kaynaklarına hatta Türkçe'de bilmiyorum Kur'an'daki misallere dair emfalül Kur'an'a dair bir eser tercüme edilmiş olduğundan haberim yok. Eğer varsa mesela böyle bir eseri okumanızı tavsiye ederim. Allah misalleri örnekleri böylece veriyor. Niçin? Çünkü örnekle temsil ile bilhassa soyut konular soyut konular daha iyi anlaşılır. Ayet-i kerime bu yönüyle, bu yönüyle aslında eğitim noktasında da insanlara verilecek eğitim noktasında da bir nedir? Bize bir yol gösterici. Çocuklarımıza, küçük çocuklara, okullarda olsun, okul öncesi olsun. İşte Allah, hatta duruma göre çocuktur bu. Ölüm, çocuk Allah kimseye göstermez. Annesi ölüyor üç yaşında. Ölüm ne? diye kurcalar? Kurcalar. Temsil ile, örneklendirme ile, yeri gelecek bir şekilde, uygun bir şekilde... Temsili kullanarak siz bunu çocuğun anlayabileceği bir hale sokmanın tekniklerini öğrenin diyor. Nasıl ki Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimelerde ve benzerlerindeki misallerde en soyut konuları ifade yerindeyse, en gaybi konuları, en manevi konuları bizlere bu gibi örneklendirmelerle anlatabiliyorsa, bu aynı zamanda bize eğitim açısından, insanlarımızı eğitmek, çoluk çocuğumuzu eğitmek. Her konuda hatta insanımızı küçük büyük eğitmek noktasında bize bir yol göstericidir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Bu da bu ayet-i kerimenin son cümlesini teşkil ediyor. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Dolayısıyla İnsanoğlu evvela bilgisi ve sahip olduğu imkanlarıyla haşa Allah'a karşı dikilecek bir noktada kendisini evvela görmemeli Bugün batının bilim alanında işlediği en büyük hata budur. Bilimi ifade ise Allah'a ve Allah'ın dinine Karşı çıkmak için bir dayanak ediniyor. Bu felsefe Avrupa'da, Batı'da yeni doğmadı. Yani bilimin Allah'a karşı kafa tutmak için bir payanda edinilmesi, bir dayanak noktası edinilmesi yeni değildir. Grek kültüründe, eski Yunan kültüründe de görülen bir şeydir bu. Görülen bir şey. Onun için o kültürde ne var? Sürekli olarak ilahlar ile, tanrılar ile insanlar arasında savaş var. Yunan mitolojisi budur. Budur. Aydınlanma çağında da Yunan mitolojisindeki bu insan tanrı mücadelesi taşındı. Ne kadar çok. Grek kültürünün derinliklerine inilebilirse ve bu kültür ne kadar çok o güne taşınabilirse o kadar güçlü olduklarını zannedeceklerdi. O kadar sağlam temellere dayanacaklarını zannettiler. Çünkü Hristiyan gibi berbat edilmiş, Hristiyanlık gibi berbat edilmiş bir din ile karşı karşıydılar. Bu dinin kendilerine uygun bir elbise olmadığını iyi anladılar. Fakat bir şeyi ıskaladılar. Bizler din vaz edemedik. Edemedikleri için dediler ki Yunanlılar, Grekler bizim eski kadim kültürümüz uzanırsak biz bu işi hallederiz. Niçin? Çünkü aydınlanma çağında Hristiyanlığın hakim olduğu orta çağ kendileri için eski kültürleri arasında uçurum oluşturan bir dönem olarak değerlendirdiler. Bu uçurumu kapatmak için bizim bu orta çağın tamamını aşıp tekrar eski kaynaklarımızı günümüze kadar getirmemiz gerekiyor. Mesela aydınlanma çağının diyelim ki en büyük tiyatro yazarlarından, edebiyatçılarından Shakespeare. Bütün eserleri girek kültüründen alınmadır. Girek kültürünün ilhamıyla yazılmış eserlerdir. Efendim Marx'ın materyalizmi, demokratin materyalizminin, atomculuğunun bilmemnesinin modern çağa veyahut da o zamanki aydınlanma çağına taşınmasından başka değildir. Jean-Jacques Rousseau'nun demokrasisi, Yunan sitelerinde uygulanan demokrasinin modern çağlarına o zaman için kabul ettikleri taşınmasından başka bir şey değildir. Auguste Comte'un efendim'e söyleyin pozitivizmi, Yine aynı şekilde Demokrit'ten ve Demokrit gibi diğer tabiatçıların düşüncelerinin o zamanın şartlarına göre yeniden taşınmasından başka bir şey değildir. Günümüz de halen öyledir. Bilim Allah'a karşı, dine karşı mücadelede bir dayanaktır. Hatta önemli bir dayanaktır. Ancak az önce yani kısa aradan önce açıkladığımız şekliyle İslam ise Kur'an-ı Kerim ise kısacası daha önce de benzeri ifadeler kullandığımı hatırlıyorum. Kur'an-ı Kerim Kur'an ayetlerine de ayet diyor. Kainattaki efendime söyleyeyim, yasalara, kanunlara, akıllara durgunluk veren mucizevi vaziyetlere, hallere ve durumlara da ayet adını veriyor. Onun için İslam alimleri derler ki allah Teala'nın iki kitabı vardır. Ap açık olan herkesin önünde açık olan kainat kitabı ve herkesin okuyabileceği okunan kitap olan Kur'an'dır. Bu iki kitabı biz birlikte okuyup birbiriyle paralel olarak anladığımız zaman örnek İslam ümmeti oluruz. Eğer bu iki kitabı beraber okuyamıyorsak Emin olarak söylüyorum ki Kur'an'ı okumamız da yarım yamalaktır. Kainatı okumamız da yarım yamalaktır. Hiçbirisi Kur'an'ın daha doğrusu Cenab-ı Allah'ın murad ettiği okuma değildir. Cenab-ı Allah'ın murad ettiği okuma allah Teala'nın okunan kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i ve açık kitabı olan kainat kitabını birlikte okumakla mümkün olur. Defalarca anlatmışımdır. Çok çarpıcı bir hadise olduğu için hatırlatıyorum bu yeri geldikçe benzeri konularla. Medreseden bir grup öğrencimiz derslerini almış gidiyorlar. Bakıyorlar ki bir grup kendileri gibi öğrenci astronomi okuyorsun Dikkat edin, bu basit bir hadise değildir. Bu çok anlamlı bir hadisedir. Ne yapıyorsunuz diyorlar. İşte tefsir, hadis, fıkıh, her neyse veya Arapça ilimleri, edebiyat, belagat, sarf, naiv, her neyse okuyanlar soruyor bunu. Onlar diyorlar ki, biz Ali İmran surun, e, Suresinin sonundaki اَنَّ فِي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا اَيَاتٍ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Ayetinin tefsirini yapıyoruz. Astronomi okuyorlar bu ki ya. Şüphesiz göklerle yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca dey gelip değişip durmasında akıl sahipleri için, özlü akıl sahipleri için ayetler vardır. Ayetler bakın, -ayet, anlıyorsunuz zaten. Ayetler vardır. Kur'an'ın ayeti de ayettir. Göklerin yaratılmasındaki ayetler de ayettir. Bundan daha öte bir şey yok ki. Ama Müslümanlar tarihte anlayamadığım konulardan birisi budur. Belki iyi incelense elbette anlaşılır veya ben anlarım baş anlamamışım, başkaları anlamış olabilir. Kardeşim biz niçin bu ayetleri okumayı ihmal ettik ve anlayamaz olduk? Kur'an bize böyle diyorken biz nasıl böyle olduk? Biz nasıl böyle olduk? Biz dünyaya ışık saçarken aydınlatırken nasıl kendimiz karanlık içerisinde kaldık? Biz dünyaya yalnız ilim, ahlak, edebiyat, edep, terbiye değil aynı zamanda bilim, teknoloji üretirken ihraç ederken ihraç eder. Şimdi yani Dünya tarihinde ve medeniyette etken bir ümmet iken nasıl oldu da biz edilken bir ümmet haline geldik. Bu hadise inanın ifade az önce bahsettiğimiz Halep'in kaybedilmesinden daha az üzücü bir hadise değildir. Çünkü Halep'in korunması benim Kur'an ayeti ile kainat ayetini birlikte okuyup, anlayıp gereklerini yerine getirmeme bağlıdır. Biz o ayetleri kaybettik. Ayetleri kaybettik. Ayetleri birlikte okumayı kaybettik. O ayetleri kaybettiğimiz için Semerkand'ımızı da kaybettik. Buhara'mızı da kaybettik. badatımızı da kaybettik. Şimdi de Haleb'imizi de kaybediyoruz. silkinmek zorundayız. Kendimize gelmek zorundayız. Yani ayet-i kerimesiyle hareket etmek zorundayız. Boş durmayın kardeşim ya. Hiç kimse boş durmasın. Kitab okusun, bilmem bir şeyler yapsın, şunu üretsin, bunu üretsin, para kazansın, ne yaparsın ama boş durmayın. Ve bütün bunları yaparken dininiz için yaptığınız şuuruyla yapın. Bunun için yapın. Yaptığınız Allah'ın izniyle boş gitmeyecektir. Boşa gitmeyecektir. Boş duramayız ki. Men isteve yevmâhu fevmeğvun diyor aleyhissalâtu vesselâhu İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır. Ya bizim iki günümüz değil, yıllarımız ve yıllarımız, asırlarımız eşit oldu ya. Allah Allah. E peki böyle diyen bir peygamberin yüzüne asırları birbirine eşit olan ümmet nasıl bakacak Allah rızası için? Nasıl bakacağız biz o peygamberin yüzüne? O bize diyor ki iki gününüz birbirine eşit olmasın. Biz asırlarımızı eşitledik. Asırlarımızı eşitledik. Ben sizin böyle bir ümmet olmanızı istememiştim dese ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne diyor? Havzda ben sizden önce gidip havuzun başında sizi bekliyor olacağım diyor. Ondan sonra... İnsanlar gelecek diyor. Benim ümmetimden olduğunu kabul edenler gelecek. Havuzdan içmeye çalışacaklar. Melekler onları alıp uzaklaştıracaklar. Uzaklara itecekler. Ben bunlar benim ümmetimdir diyeceğim. Bunlar senden sonra olmadık neler yaptılar neler diyecekler. Ben de bunları istemiyorum diyeceğimiz. Şimdi İnşallah olmaz. Acaba o melekler neler neler yaptılar bilmezsin dedikleri zaman Allah'ın ayetlerini kainattaki ayetlerini Kur'an'daki ayetlerini hakkıyla okuyup anlamayan kimseleri de bunların arasına katarlarsa bu ümmetin hali ne olur? Hadis şarihleri, alimler genelde bunları Mutezile gibi, Cebriye gibi, Kaderiye gibi, Hariciye gibi ve benzeri türlü bidat ve hurafelerle uğraşan ve onlara kapılan kimseler diye açıklarlar. Doğrudur. Fakat Kur'an'ın ayetlerini hakkıyla okumayan, kainatın ayetlerini hakkıyla okumayan, hakkıyla anlamayan kimseler de acaba onlardan bir grup olmayacak mı? Onlar arasında sayılacaksa ne yapacağız? Çünkü peygamberden sonra Kur'an'ın istediği kainatın ve Kur'an'ın ayetlerinin adam akıllı okunması gereklerinin yapılmasıdır değil mi? Peki bu yapılmazsa ne yapılmış olur? Olmadık şeyler yapılmış olmaz mı? Dinde olmayan şeydir kainatı Allah'ın ayetlerini okumamak, dinde olmaması gereken bir şey değil mi? Din adına yapılmaması gereken bir iş değil mi? Ben öyle olacak anlamında bir iddiada bulunmuyorum. Fakat ya böyle ise ne yapacağız? İşimiz zor olacak değil mi? O halde, ümmet için tekrar ediyorum kendisini zulme maruz bırakmaktan, sömürülmekten, başkasına muhtaç olmaktan, ama muhtaç olmayı her alanda söylüyorum, bütün alanlarda, kurtarmaktan başka, muhtaç olmaktan kurtarmaktan başka önümüzde bir yol yoktur. Bunun için de herkes ama, herkes, ...hiçbir vaktini, hiçbir dakikasını boş geçirmeyecektir. Bir kitap oku, bir ilmi mesele öğren. Birisine öğret. Bir, birisine anlat. Birisine davet et. Ne bileyim, yani bir icat yap, bir keşif yap... ...durumuna, imkanına tahsiline göre. Tahsiline göre. Bir şeyler yapmamız lazım. Dünya yerinde durmuyor. Küffar, dakika başına bu ümmet için, bu ümmeti nasıl, efendime söyleyeyim, deli gömleğinden çıkmasına fırsat vermeyecek şekilde, bizim için başımıza çorap üstüne çorap örmenin yollarını arıyor. Planlar, programlar geliştiriyorlar. Bizim ise bunlara karşı en ufak bir tedbirimiz, bir halimiz, bir hareketimiz, bir duruşumuz, bir çalışmamız yok. Yok. Avrupa Birliği kaç milyon toplasanız? Olsun 300 milyon. İslam ümmeti kaç milyon? Bir milyarın üzerinde. Bir buçuk milyar. Peki 300 milyonun ağırlığı ne dünyada? Bir buçuk milyar olduğunu söyleyen bizlerin ağırlığı ne dünyada? Bu ümmet bu haliyle Muhammed Aleyhisselam'ın yüzüne nasıl bakacak? Hani biz yeryüzünde insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmettik? Nasıl olacak bu iş? Nerede bizim hayırlılığımız? O halde ters giden bir şeyler var. Doğru gitmeyen bir şeyler var. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Yaptılar. Bizden öncekilerdendir bu. Hepsini biz yapmadık. Bu doğrudur. Fakat bu çarkı bu nehri ifade yerindeyse artık bütün irademizi kullanarak akışını tersine çevirmek zorundayız. Tersine çevirmek zorundayız. Herkes bu alanda üzerine ne düşüyorsa onu yapmak zorundadır. Efendim ilim adamlarımız ilimleriyle, fikir adamlarımız fikirleriyle, askerlerimiz askerlikleriyle, stratejiklerimiz, stratejik bilgileriyle, zenginlerimiz mallarıyla, fakirimiz duasıyla, çaresizimiz, kötürümümüz duasıyla, herkes ne yapıyorsa ama. Bu ümmetin bu haline bir defa razı olan, Resulullah Aleyhisselatü ve Cenab-ı Allah'ın bu ümmet için razı olmadığı bir şeye razı oluyor, bilsin bunu. Ümmetin bu haline razı olan, Allah'ın ve Resulü'nün bu ümmet için razı olmadığı bir hale razı oluyor. <gülüyor> Hiç kimsenin haddine düşmez Allah ve Resulü'nün razı olmadığı bir şeye razı olmak. Kimse buna razı olamaz. Razı olmayışımızda eğer bir samimiyetimiz varsa, o halde herkes kendi zaviyesinden kendi imkanları içerisinde ne yapabilirse ne yapabilirse bunu ortaya koymak zorundadır. Bu çalışmak ortaya koymak zorundadır. Ee, Allahü Teala da vallahu bi kulli şeyin alim. Her şeyi biliyor. Yaptığımız yapmamız gerekeni de biliyor. Yaptıklarımızı da biliyor. Ne niyetle yaptığımızı da biliyor. Dolayısıyla mükafatımızı da ona göre verecektir. Ondan emin olmalıyız. 36. ayet-i kerimeye gelince sanki o nurlu evlerin o verilen kandil örneğinin mescitlere de intibak ettiğini göreceğiz. Ona da işaret ediyor. Fi <fî> buyutin iznallah an turfa ve yuzker fiha ismi Allahu ekber. öyle evler dedir ki bunurlar bu şekilde önceki ayete bağlayacak olursak bu aydınlık bu nur öyle evlerdedir ki Allah o evlerin yüceltilmesine izin vermiştir. Ve o evlerde ayrıca onun adı anılmaktadır. Az önce değinmeye çalıştığımız ümmetin olması gereken vaziyetin, vaziyetin inşa edileceği yerler, işte mescitlerdir. Mescitlerimiz, bu dinin kendilerine verdiği, misyonu hakkıyla ifa ettikleri oranda bu ümmet de Allah'ın izniyle yükselir. Aziz Kardeşlerim 200 yıl ve daha öncesi tarihe dayalı hangi mescidi alırsanız alınız. Bir mimari eser olarak çok şeyler anlatıyor. Bu mimari eser o zamanın aynı zamanda bilimsel hayatını, mimari hayatını da anlatıyor. Çünkü hiçbir eser sadece kendi alanı ile alakalı bir eser değildir. Bir mimari eser aynı zamanda birçok ifade ise bilimsel çalışmanın, bilimsel faaliyetin ve bilimsel gelişmenin Bileşimin neticesinde ortaya çıkan bir üründür. ve hepsi bir araya geliyor. Mühendisliğinden efendim ben söyleyeyim sanayi taş işçiliğine vesairesine vesairesine varıncaya kadar hattatına bilmem nesine kandil yapıcısına say sayabildiğiniz kadar hatırımıza gelen ve gelmeyen bildiğim ve bilmediğim bir yılın bileşen neticesinde bu şey ortaya çıkıyor. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Mesela Fatih Camii'nin zeminindeki halı tek bir halıydı, tek bir parçaydı bir zamandır. Bu halı hangi tezgahla? Nasıl örüldü? Nasıl bu şekilde tek bir halı gibi bir araya getirildi? Bu ne anlatıyor? Çok şey anlatıyor. Çok şey anlatıyor. Bu belki parça parça yapılmış orada tamamlanmış olabilir. Ben bilmiyorum tabi. Fakat kardeşim bu halı buradan bölündü diyebileceğiniz ne halının üst yüzünde ne arka yüzünde en ufak bir belirti göremezdiniz. Böyle bir şey yoktu. Bu bir dediğim gibi bilimsel bir yılın çalışmanın bileşeniyle bir eser ortaya çıkıyor. Ve hepsi de ifade yerindeyse Yerliydi. Yerli derken kastım şu. Ümmetle başlayacak, ümmetle bitecek kardeşim. Bu budur. Benim mimarım da benden olacak. O mimarın öğrendiği mimarlık da benden olacak. İnşaat mühendisim de benden olacak. Öğrendiği inşaat mühendisliği de benden olacak. Başkalarının mühendislik kültürüyle benim mühendisim olunmaz. Bu budur. Her bir bilim için bu aynen böyledir. Her bir bilim için bu aynen böyledir. Her şeyimiz bize göre olmak zorundadır. Bize göre olmak zorundadır. Uzun zamanlar sıkıntı çekiyorduk. Şimdi hala aynı sıkıntı devam ediyor. Yani burada mühendis kardeşlerimiz, inşaat mühendis kardeşlerimiz buna bozulmasınlar. Gördüm ki ya Allah rızası için. Şöyle haremlik selamlığı kolaylaştıracak bir ev mimarisi geliştirin. Bir projeler geliştirin ve bunları uygulayın. Şuraya bu şekilde ev alıyorum, bakıyorum kapıyı açıyorsun, pat diye salona giriyorsun. Ya bu bize uymuyor ve buna benzer. Bir yılın sıkıntılarımız, bizden olacak, bizim bize göre olacak derken bunu kastediyor. Bilimsel hayat başkasının ürettiğini tüketmekle olmaz. Bilimde her alanda senin damgan olacak. Senin damgan olacak. Bu budur. Başkasından istifade edebilirsin. Fakat nihai damga senin damgan olacak. Bu böyledir. Evet, belki kubbe, farza bazılarının iddialarına göre... O ayrı bir konu. Efendim, İslam mimarisinin kendi eseri olmayabilir. Fakat kubbe İslam mimarisinde öyle bir yere oturmuş ki hiç sınıf ki bu kubbe benim değildir diyemez. Hiç kimse de senin değildir diyemez artık. Mesela bu. Biz elbette başkalarından istifade edeceğiz. Başkalarının bilimsel gelişmelerinden, şunlardan, bunlardan istifade etmeyeceğiz dersek Amerika'yı çiviyi yeniden icat edeceğiz o çok zaman kaybederiz. Önemli olan ifade ise bizim başkalarına muhtaçlığımızı, ihtiyacımızı azaltacak bil, ilim, ahlak, edebiyat, terbiye ve her hususta her şeyiyle kendimiz olmaktır. Ne kadar dışarının veya bizden olmayanların Bizim hayatımızda ve medeniyetimizde, günlük hayatımızda ve medeni hayatımızda, hukukumuzda, ahlakımızda, terbiyemizde, sistemlerimizde payı varsa biz o kadar kendimiz değiliz, o kadar sömürülen bir ülke oluyoruz. Bu ana da Cumhuriyet İnkılapları Türkiye'nin başta olmak üzere ve İslam dünyasının sömürgeleştirilmesinin en büyük icraatlarıdır. En büyük icraatlarıdır. Onlar kadar, daha öncesinden tanzimatı bilmemnesi de vardır, ıslahat hareketleri bilmem neler vesaireler de vardır. Fakat Cumhuriyet İnkılapları kadar, Türkiye'yi ve İslam dünyasını ona bağlı olduğu kadarıyla sömürüye açık bir hale getiren, çünkü hem zihinsel olarak o zaman sömürüldük, hem ahlaki olarak hem de maddi olarak, sömürgeye fikri olarak, itikadi olarak, her şeyiyle, sömürüye açık hale getirildir. O halde aziz kardeşler, sömürgeciliğe ve sömürülmeye karşı çıkmanın birinci şartı Müslüman'ın müstakil kimliğidir. Müslüman'ın bağımsız kimliği. Bağımsız kimlik de ifade yerindeyse hayatta temellerini bulmak zorundadır. Hayatta bunun temellerinin olması lazım hayatta bu bağımsız kimliği ayakta tutacak dayanaklarımız yoksa, medeni üretimimiz, yani medeniyetimizin gerektirdiği eserleri, ilmi, teknolojiyi, felsefeyi, düşünceyi, ahlakı, edebiyatı, terbiyeyi, siyaseti, iktisadı, hukuku üretemiyorsak veya ortaya koyamıyorsak, bizim, hemen hemen söyleyeyim, bağımsızlığımız Sadece laftadır. Laftadır. Buradan dikkat etmek lazım. İşte mescitler bu yönüyle aslında sadece Allah'ın anıldığı yerler olmaları itibariyle hürriyetin ve bağımsızlığın en müşahhas ve en büyük ifadelerini bulduğu yerlerdir. Niçin? Çünkü orada Allah'ın adı anılır. Orada sabah akşam bütün vakitlerde yusebbihu lehu fiha bil gudu vel orada sabah ve akşam bütün vakitlerde Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eden ve her türlü kemal sıfatlarına sahip olduğunu belirten ifade eden mümin insanlar vardır. Böyle kamil bir Allah'a iman eden bir ümmet eksik ümmet olamaz, olmamalıdır evet her türlü eksiklikten münezzeh Allah'a iman edeceğiz ve biz ifade elindeyse başkalarının şamar oğlanına döneceğiz bir terslik var bu işte bir terslik var bunun giderilmesi lazım bunun ortadan kaldırılması lazım peki kim yaparlar bu tesbihi çok can alıcı bir nokta ricalun la tulhihim ve la bay'un an zikrillahi ve iqami's salati ve i'ta izzekah kimler tesbih ederler bu evlerde sabah akşam Allah'ı bunlar öyle adamlardır ki ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah'ı anmaktan Namazı dost doğru kılmaktan, zekatı vermekten alı koymaz, onlarla oyalanmazlar. Oyalanmazlar. Yani İ'la-i kelimetullah Allah'ın dininin adının en yüce olması bu şekilde davranmak demek bunun gereğini yerine getirmek demektir. Müminin tek bir davası olacaktır. Bu davası onu daha doğrusu ticareti de alışverişi de Allah'ı anması da. Bu dinin yücelmesi Allah adının yücelmesi için olacaktır. Ben ticaretimde Allah'ın yüceliğini unutarak Allah'ın dininin yücelmesini bir kenara bırakarak kendimi ticarete verirsem, Allah'ın dini adına hiçbir hesabım, hiçbir kitabım olmazsa, o zaman bu ayetin belirttiği yüce insanlar arasına katılamam. Çünkü ben mal ve dünya ile oyalanan bir kimse oldum. Bu kimseler de Allah'ı Allah'ın adını yücelten ve yükselten, Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eden kimseler olamazlar çünkü hatırlarına o gelmez. Bakınız, ticaretle uğraşmazlar demiyor ayet-i kerime. Ayetleri doğru anlamak lazım. Ticaret onları oyalamaz diyor. Farklıdır, farklıdır. Ticaretin beni oyalaması ile ticaret yapmamak farklı şeylerdir. Onlar ticaretle uğraşmazlar mı diyor ayet-i kerime. Hayır. Ticaret onları oyalamaz. O halde ticaretinin de bir gayesi olacaktır. Ne olacaktır? Ticaretin gayesi ile senin ticaret yaparken gözettiğin gaye ile benim burada bu dersi anlatmaya çalışırken gözettiğim gaye arasında zerre kadar bir fark olmazsa o zaman senin ticaretinle benim burada dersi anlatmam arasında Allah nezdinde fark olmaz Allah'ın bu ne kadar ibadetse inşallah ibadettir. Senin ticaretin de o kadar ibadet olur. Ama ticaretinde gözetmen gereken bir hedef var. Nedir o hedef? Ben bu ticaretimle ümmetin bu sefaletini en azından bir adım, bir karış, bir parmak boyu, bir serçe parmağı kadar, bir parmak boğumu kadar gerileteceğim. Bunun için ticaretle uğraşıyorum dediğin zaman... Ve gerçekten o niyete uygun ticaretini kurguladığın zaman, tasarruflarını ona göre yaptığın zaman, ticaret işle ticaretini ona göre devredeceğin zaman, o zaman ticaret seni oyalamış olmaz. Ayet ticaretle uğraşmazlar demiyor. Ticaret onları oyalamaz diyor. koymaz diyor. Ticaretini de yapar, Allah'ı da zikreder, hatırlar ticaretinde yani namazını da dost doğru kılar, zekatını da verir. Sen ticaretle uğraşmazsan, kasanmazsan zekatını nasıl vereceksin? Cenab-ı Allah hem zekat verin diyecek, hem ticaret yapmayın diyecek. Bu çelişkidir. Ben ticaret yapmazsam ya Rabbi, zekatı nereden bulacağım, vereceğim? Nereden mal bulup zekat vereceğim? Olmaz, öyle bir şey yok. Böyle anlayanlar yanlış anlarlar. Anlamış olanlar çıktı bu ümmet arasında maalesef. Dünyadan yok öyle bir şey. Cenab-ı Allah bakın de öyle demiyor ki. Ticaret yapmayın demiyor. Alışveriş yapmayın demiyor. Alışveriş size Allah'ı unutturmasın diyor. Dünyayı terk edin demiyor. Dünya size Allah'ı ve ahireti unutturmasın diyor. Budur. Bu farklı şeylerdir bunlar. Ayeti doğru anlamadığımız zaman doğru yaşayamayız dolayısıyla istenen neticeleri de elde edemeyiz. Ümmetin bu durumunun sebeplerinden birisi de budur. Ye hafun yevmen teteqallabu fihi'l absar. Ticaret dünya vesaire sana bu günü unutturduğu zaman sen o zaman ayağın kayar. Onu istemiyor Cenab-ı Allah. Yani onlar aynı zamanda Ticaret onları oyalamaz, koymaz, namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Ve kalplerin ve gözlerin terssüz olacağı bir günden korkarlar. Bir günden korkarlar. İşte asıl mücahide ve cihat budur. Ahireti unutmadan, ahireti unutmadan, ahireti bir an olsun hatırından çıkarmadan... Alışveriş yapabiliyor musun? Ticaretini büyütebiliyor musun? Her geçen gün ahireti zerre kadar hatırından çıkarmadan bir adım daha ileri gitmek için mücadele ediyor musun? İşte o zaman ticaret seni oyalamış olmaz. Mesele budur. Tekrar ediyorum. Alışveriş yapmazlar demiyor. Alışveriş onları oyalamaz diyor. Buna dikkat edin. Liyeccihhumu Allahu ahsana ma amilu ve yzidahum min fadlih. Böyle davransınlar ki Allah da onlara yaptıklarının en güzeliyle mükafat versin ve onlara lütfundan daha da fa arttırsın, artırarak versin. Ve Allahu yerzuqu men yasha bi Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir. Hani siz çalış, üzerinize düşeni yapın. Allah'ı unutmadan, dünyaya dalmadan, oyalanmadan, ahireti unutmadan, ahireti unutmadan, Allah'ın emrine uygun müsaadeler imsaade ettiği sınırlar içerisinde çalışın, çalışabildiğiniz kadar. Çalışın, çalışabildiğiniz kadar. Bunlar sizi de, ümmeti de güçlü kılacaktır. Güçlü kılacaktır. Kim ne derse desin, bugün dünyada devlet güçleri neyle ölçülüyor? Sahip oldukları ticari güçleriyle ölçülüyor. Bir devletin gücü ve zayıfı neyle şey diyor? Ticaret açığıyla ölçülüyor. Mesela bu kadardır. Mesela bu kadardır. Çalışmasan, üretmesen, ticaret açığın devamlı fazla olacak bunu fark ettiği için Rabbim esaretinden kurtarsın Mursi şöyle demişti geldiği zaman ilan etmişti Mısır'ın en büyük sömürü üç kalemi gıdamızı biz üreteceğiz silahımızı biz üreteceğiz ilacımızı biz üreteceğiz, i̇lacımızı biz üreteceğiz. Bu cümlesi onun iktidardan indirilmesi için yetti. Bunlar Mısır'ın batı tarafından sömürülmesinin anahtarlarıdır. Kilitleridir. Sen bu kapıları kapatırsan Mısır sömürülemez ki. Ya. Onun için ümmete yapacağımız en hayırlı katkı Herkes kendi imkanları içerisinde bu ümmetin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için yapabileceğimiz katkılardır. Bunu, bunu ifade yerinde ise kesintisiz bir cihad olarak bileceğiz. Ve her birimiz bu ümmet için ne yapabiliyorsak, ne üretebiliyorsak kesintisiz olarak sonuna kadar üretmeye, ortaya koymaya gayret edeceğiz. Allah'ın izniyle biz Allah'la beraber olduğumuz sürece Allah da bizimle beraber olacaktır. İntasurullah yansurkum ve yessabbit aqdakum. Eğer siz Allah'ın dinine hakkıyla yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlamlaştırır, sabit kılar. Sağa sola kaymazsınız. Cenabı Allah'tan bizleri dininin yardımcıları kılsın. Bizlere sebat versin. Ayaklarımızı yere Sağlam bastırsın inşallah. Önümüzdeki derse inşallah 39. ayet-i kerimeden devam edeceğiz.